İkinci sual, iki işarettir. Birinci işaret ki, beşinci işarettir. Mühim bir sualin, gayet muhtasar bir cevabıdır. Sual, ahir zamanda Hazreti Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair müteaddit rivayatı sahiha var. Halbuki şu zaman, cemaat zamanıdır. Şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmazsa, bir cemaatin şahs-ı temsil etmezse muhalif bir cemaatin şahs-ı karşı mağluptur. Şu zamanda kuvvet-i velayeti ne kadar yüksek olursa olsun böyle bir cemaati beşeriyenin ifsadat azimesi içinde nasıl ıslah eder? Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa şu dünyadaki hikmeti ilahiyeye ve kavanine adetullah'a muhalif düşer. Bu Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz. El Cevap: Cenabı Hak, Kemal Rahmetinden Şeriatı İslamiyenin Ebediyetine bir eseri himayet olarak, her bir fesadı ümmet zamanında bir Muslih veya bir Müceddit veya bir Halife-i zişan veya bir Kutbu Azam veya bir Mürşide Ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş, fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Dini i Ahmediyi vesselam muhafaza etmiş. Madem âdeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşid, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehlibeyt-i Nebevi'den olacaktır.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 Kudreti ilahiye noktasında bakılsa gayet kolaydır. Eğer daireyi esbab ve hikmet-i rabbaniye noktasında düşünülse yine o kadar makul ve vuku'a layıktır ki, eğer muhbir-i sadıktan rivayet olmazsa dahi herhalde öyle olmak lazım gelir ve olacaktır diye ehli tefekkür hükmeder. Şöyle ki: Fe hamd. Allahumme salli ala seyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed Kemale selleytü ala İbrahim e ve ala Ali İbrahim e fil âlemin inneke hamidun mecid duası umum ümmet umum namazında günde 5 defa tekrar ettikleri bu dua bil müşahede makbul olmuştur ki Ali Muhammed aleyhissalatu vesselam Ali İbrahim aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki umum mübarek silsilelerin başında Umum Aktar ve Asar'ın mecmualarında onurani zatlar komandanlık ediyorlar. Haşiye: Hatta onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed Üsnusi milyonlar mülide komandanlık ediyor. Seyyid İdris gibi diğer bir zat yüzbinden fazla Müslümanlara komandanlık ediyor. Seyyid Yahya gibi bir başka Seyyid yüzbinler adamlara emirlik ediyor ve hakeza bu Seyyidler kabilesinin efratlarında böyle zahiri kahramanlar çok olduğu gibi, Seyyid abdülkadir Geylani, Seyyid ebul Hasan i Şazeli, Seyyid Ahmet-i Bedevi gibi manevi kahramanların kahramanları dahi varlarmış. Ve öyle bir kesrettedirler ki, o kumandanların mecmu'u muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddi şekle girse ve bir tesanüt ile bir fırka vaziyetini alsalar, İslamiyet dinini milliyete mukaddese hükmünde rabutay ittifak ve intibah yapsalar hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte o pek kesretli o muktedir ordu Ali Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır ve Hazreti Mehdi'nin en has ordusudur. Evet, bugün tarihi alemde hiçbir nesil şecere ile ve senetlerle ve anane ile birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve ali haseb ve asil nesep ile mümtaz hiçbir nesil yoktur ki Ali Bey'den gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve ehemmiyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaları başında onlar ve ehl-i kemalin namdar reisleri yine onlardır. Şimdi de kemiyeten milyonları geçen bir nesli mübarektir. Mütenebbi ve kalpleri imanlı ve muhabbet-i nebevi ile dolu ve Cihangdeyar şerafi intisabıyla serfirazdırlar böyle bir cemaat azime içindeki mukaddes kuvveti tehyice edecek ve uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor elbette o kuvvet-i azimedeki bir hamiyet-i aliye feveran edecek ve Hazreti Mehdi başına geçip tariqi hak ve hakikata sevk edecek böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmeti ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. İkinci işaret, yani altıncı işaret. Hazreti Mehdi'nin cem'iyeti nuraniyesi, Süfyan komitesinin tahribatçı rejimi akaranesini tamir edecek, sünnet-i seniyyeyi ihya edecek, yani âlem-i İslamiyette, Risalet-i Ahmediye'yi aleyhissalâtu inkar niyetiyle, şeriat-ı Ahmediye'yi aleyhissalâtu tahribe çalışan Süfyan komitesi, Hazreti Mehdi Cemiyeti'nin mucizekar manevi kılıncıyla öldürülecek ve dağıtılacak. Hem alemi insaniyette inkar-ı uluhiyet niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-ı beşeriyeyi zîr-ü zebereden Deccal Komitesi'ni, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini hakikisini İslamiyet'in hakikatiyle birleştirmeye çalışan hamiyetkar ve fedakar bir iyisevi cemaati namı altında ve Müslüman İsevileri unvanına layık bir cemiyet o deccal komitesini Hazreti İsa Aleyhisselam'ın riyaseti altında öldürecek ve dağıtacak. Beşeri inkâr-ı uluhiyetten kurtaracak. Şu mühim sır pek uzundur. Başka yerlerde bir nebze bahsettiğimizden, burada bu kısa işaretle iktifa ediyoruz. Yedinci işaret, yani üçüncü sual. Diyorlar ki, Senin eski zamandaki müdafatın ve İslamiyet hakkındaki mücahedatın Şimdiki tarzda değil. Hem Avrupa'ya karşı İslamiyet'i müdafaa eden mütefekkirin tarzında gitmiyorsun. Neden eski Said vaziyetini değiştirdin? Neden manevi mücahidin İslamiyet tarzında hareket etmiyorsun? El-Cevap Eski Said ile mütefekkirin kısmı, Felsefeyi beşeriyenin ve hikmet-i düsturlarını kısmen kabul edip, onların silahlarıyla onlarla mübareze ediyorlar, bir derece onları kabul ediyorlar. Bir kısım düsturlarını, fünun müspete müsbete suretinde, yete zelzel teslim ediyorlar. O suretle, İslamiyet'in hakiki kıymetini gösteremiyorlar. Adeta, kökleri çok derin zannettikleri hikmetin dallarıyla, İslamiyet'i aşılıyorlar. Güya takviye ediyorlar. Bu tarzda galebe az olduğundan, ve İslamiyet'in kıymetini bir derece tenzil etmek olduğundan, o mesleği terk ettim hem bil fiil gösterdim ki İslamiyetin esasları o kadar derindir ki felsefenin en derin esasları onlara yetişmez belki sathi kalır. 30. söz 24. mektup 29. söz bu hakikatı bürhanları ile ispat ederek göstermiştir. Eski meslekte felsefeyi derin zannedip ahkâm-ı zahiri telakki edip felsefenin dallarıyla bağlamakla durutmak ve muhafaza edilmek zannediliyordu. Halbuki felsefenin düsturlarının ne haddi var ki onlara yetişsin. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimun hakim. Elhamdülillahi lezi hedana lihada ve ma kunna linehtediye levla en hedanallah. Lekad câet rusulü rabbina bilhakk. Allahumme salli 'ala seyyidina Muhammedin ve 'ala âli al seyyidina Muhammed. كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ Sekizinci kısım olan Rumuzatı ı Semaniye. Sekiz remizdir. Yani sekiz küçük risaledir. Şu remizlerin esası, ilmi i cifrin mühim bir düsturu ve ulu muhafiyenin mühim bir anahtarı ve bir kısım esrarı gaybiyeyi gaybiyye Kur'aniyenin mühim bir miftahı olan tevafuktur. İleride müstakillen neşredileceğinden buraya dercedilmedi.